Mmm. -hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve Ali ve sahbihi ecma'in. Aşılması gereken ilim vadisinde gazali rahmetullahi aleyh ilimle ne kastediyor? Tevhid ilmini bilmenin ne kadar önemli olduğunu ve diğer vahiy ilimlerini bilmenin önemini ve ibadet açısından bakıldığında ibadetin Önünde durduğunu ilmin vurguladıktan sonra bize nasihat etmeye devam ediyor. سُمَّ يَجِبُ أَنْ تَعْلَمَ مَا يَلْزَ مُكَفِعِ لُهُ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ Daha sonra bu ilmin ana tablosunu öğrendi isen eğer, şimdi bilmen gerekiyor. Neyi? Ma يَلْزَ مُكَفِعِ Yapman gereken şeyleri. Minel vacibati şer'iyeti. Şer'i görevler. Şer'i dediği zaman biz Türkçe'de buna dini diyoruz. Dini görevler. Ala ma umirte bihi tefale dâlik. Sana emredilen. Emredilmiş bulunduğun. Ve ma yelzemuke terkuhu. Ve terk etmen gereken şeyler. Minel menâhi lite truke dâlik menhiyattan menhiyyat yasak şeyler demek. Hem gazalimizde hem diğer fıkıh ve din kitaplarında menhiyyat diye bir kavram kullanılır. Yasak şeyler, meh şeyler demektir. Menhiyyat Müslüman bilmesi gerekir dedik emredildiği ve yasaklandığı şeyleri bilecek. Bu demek bu. Yapman gerekenler, yapmaman gerekenler. Budur bilmen gerektiği şey. Ve illa yoksa ve keyfe taqumu bi ta'atin la ta'rifuha ma hiye ve keyfe hiye ve en tuf'al. Ne olduğunu bilmedin, nasıl olduğunu bilmedin nasıl yapılacağını bilmediğin bir taatı nasıl yapacaksın? Taat, bu da bir not defterimize koyalım. Taat, Müslümanın sorumlu olduğu şeyler demektir. Sorumlu olduğu şeyler Müslümanın iki şeydir. Yapması gerekenler, yapmaması gerekenler. Mümin Allah'tan korktuğu için faiz almazsa Allah'a itaat etmiş olur, taat yapmış olur. Müslüman sabah namazına kalkarsa Allah'a taat yapmış olur, itaat yapmış olur. Dolayısıyla Müslüman'ın taatı demek Allah'a boyun eğmesi demek. Allah'ın emirlerine uyması demek. Allah'ın emirleri namaz bir emri. Alkol kullanmayın, başka bir emri. Kumar oynamayın, başka bir emri. Annenize, babanıza iyi davranın, başka bir emri. Yalan söylemeyin, bir yasağı Allah'ın. Yalan söylenmeyecek. Rıbet yapmayın. Yani Müslüman, bu Allah'ın emridir diye bir şeyi yaptığı zaman veya bu Allah'ın yasağıdır diye bir şeyden kaçındığı zaman taat yapmış olur. Taatın Türkçesi uymak demek. Allah'a taatım var. Yani uyuyorum. Biz bunu itaat etmek diye Türkçe kullanıyoruz. Taat kelimesinin itaat diye taatıyor. Ama itaat kelimesi mesela anaya babaya itaat etmek diye kullanılıyor Türkçe'de. Arapçadaki ve şeriat dilindeki taatla biraz böyle hafif kaçıyor diye zannediyorum. وَكَيْفَ تَجْتَنِبُ مَعَاصِيَهِ La تَعَلَمُ أَنَّا مَعَاصِيَ Masiyet olduğunu bilmediğin bir şeyden nasıl kendini koruyacaksın? Hatta la tuqqa tuqqa nefske fiha, nefsini ona düşürmemek, yani masiyete düşürmemek. Masiyet ne peki? Masiyet de şeriat kitaplarında sık sık kullanılan bir kelimedir. Masiyete biz Türkçe'de günah diyoruz. Maasî bunun çoğuludur. Yani bir Müslümanın günah işlemesine maasiyet diyoruz. Bu maasiyet kelimesi sizin dilinizde var. Isyan sözcüğü de buradan geliyor. İsyan karşı gelmek, asi olmak demek. Dolayısıyla Allah'a karşı gelinmiş bulunulan bir şeye masiyet denir. Bunun çoğulu da maasi yani masiyetler manasında. Bunları şimdi böyle sözlük dersi gibi, Türkçe dersi gibi zikrediyoruz. İleride bunları bir daha kullanmayacağız. Masiyet dedik mi anlaşılacak. Taat dedi mi Gazali? Bu taattır dediği zaman yani Allah'ın emrini dinlemektir. Anlayınca. Bu masiyettir dediği zaman bu günah dediğimiz şeydir anlaşılacak. E günah diyelim, tamam günahdır da deriz de kelimenin aslını bilmemiz daha faydalı olur inşallah. فَالْعِبَادَاتُ الشَّرْعِيَّتُ Dini ibadetler, ket tahareti, temizlik, ve salati, namaz, ve oruç ve gayriha ve diğerleri يَجِبُ اَنْ تعلمها. Onları bilmen gerekiyor bu. gerekiyor. En taâlemi onları bilmen. Hangisi taaret, salat, savun. Bir âkamı hükümlerini. Hüküm ne demek? Yani dinin neresinde duruyor. Ve şarayıtı şartlarını bilmen gerekiyor. Hatta tuquime hatta tuquime ta ki onu yapasın, yerine getiresin. Bir şeyin şartı ne demek? Mesela namazın şartları diyoruz. Ne demek şartlar? Olmazsa o olmaz demek. Şimdi mesela abdest namazın şartıdır. Aksi takdirde namaza giremezsin. Kıble namazın şartıdır. Aksi takdirde namaza giremezsin. Bunları bilmiyorsan sen ibadeti yapamazsın. O zaman ilimden söz ettik ya Allah'a taat ehli olmak, maasiyetten uzak durmak için senin hükümleri bilmen lazım. Farz mıdır? Vacip midir? Haram mıdır? Mekruh mudur? Bunları bilmen lazım. Bunların şartlarını bilmen lazım ki yapabilesin. Fa rubbama ente muqimun ala şey'in sininan ve Belki yıllarca bir işi yapar durursun mimma yufsidu alayke taharetuke wa salawatuke Sen öyle yanlış biliyordun ki taharetin yokmuş aslında. Namazın yokmuş. Sen onu doğru zannediyordun yanlışmış. Ev yukhrijuha ankeuhihuma vaki'atayn ala bifaqi sunnati wa anta la tash'uru bi zalika ya da Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uygunluk standardı dışına kaydırdı onu o senin yaptığın şey. Yani mesela, mesela sen biliyorsun ki su orucu bozmuyor, yemek bozuyor. Yıllarca böyle oruç tuttun. Sonunda öğrendin ki yemek de bozuyor, su da bozuyor orucu. E yılların ne oldu? Boşa gitti. Sen mesela taharetin önemini bilmiyordun. Halbuki taharetsiz namaz olmuyor. Abdest aldın ama taharetin yoktu. Namaz gitti. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çizgisinin dışına taştın. Nereyi bize izah etmeye çalışıyor? İlim, ibadetten öncedir demişti ya, onu perçinliyor şimdi. Müslüman okur bir adamdır. Okuyamıyorsa dinler bir adamdır. Neyin nasıl olacağını merak edip öğrenir bir adamdır. İlim meclisini cihat meclisi gibi görür bir adamdır. Sonunda bunu söyleyecek. Müslüman bu kaliteyi yakalayamadığı zaman ilim açısından geçirdiği yıllar onun beklentisi olan cenneti getirmeyecek yıllar olur. Çünkü cennete gidecek kulun İlim açısından problemsiz olması lazım. O problemsizliği sağlayamaz. Yani cahil kalırsa, özellikle de tevhid ilminde cahil kalırsa, o beklediği cennet kaybolur gider. Maazallah. وَرُبَّمَا يَعْتَرِضُ لَكَ مُشْكِلُونَ Senin bir sorunun olur. ولا تجد من تسألو عن ذلك Soracak kimse bulamazsin ve ente ma taallemtehu sende öğrenmemiş olursun bunu. Yani en derin meselelerde veya sathi yüzeysel bir meselede bir konu olur kime sorulacağını da bilmez. Böylece o cahilliğinle yanlışınla ömrün çeker gider. Summe ve sonra medaru hada'l bu işin döndüğü nokta hangi işin? İlim ve ibadet işinin. İşimiz bu şimdi. Döndüğü nokta eydan alel ibadatil batinati. Batındaki ibadetlerdedir de aynı zamanda. Çünkü ibadeti yukarıda örnek verdi. Taharet, namaz dedi. Yani bunlar hep dış ibadetlerimiz bizim. Bir de Müslümanın iç ibadetleri var. İç ibadetler dış ibadetlerden daha güçlü. Elletîhiye mesâi'il kalp. Kalbin çalışmalarıdır bunlar. Yecibu en ta'lemaha. Kalp çalışmalarını yani namaz bedensel bir hareket onu öğren. Bir de kalbin işleri var. Kalbin işlerini de öğrenmen gerekiyor. Minev tevküli, tevekkülü bileceksin. Tevekkül ne demek? İnsanın üzerine düşeni yaptıktan sonra Allah'a dayanması demek. O tefwiv, tefwiv nedir? İnsanın Allah'a salması demek. E nasıl salma bu? Fawwaltu emri ile Allah, ben geleceğimi çalışmalarımı, çoluk çocuğumu, rızkımı Allah'a bıraktım. Bana çalış dedi ben çalışıyorum. Maaşımı alıyorum. Sağlıklı mı yaşayacaklar? Hasta mı olacaklar? Uzun mu olacaklar? Kısa mı olacaklar? Onu Allah'a bıraktım. Tevekkül ne peki? Aynı şey mi? Aynı şey değil. Genel olarak Müslümanın hani diyorlar ya bir uzun vadeli projesi, bir de günlük planlaması oluyor insanın. Tevekkül günlük planlamadır. Mesela bu sene tarlamızı ektik. Bu senenin mahsulünde Allah'a tevekkül ediyoruz biz. Verir bize yağmur diyoruz. Hayatımın bütün rızkında Allah'a saldım kendimi zaten ben. Tefhiz biraz daha büyük. Küçük noktalarda bakarsan da, büyük noktalarda da bakarsın. yani bir tarla örneğinde de olur, hayatımın bütününde de olur. Mesela evlendim. Ben Allah'a tefviz ettim evliliğimi. Eş adayımı buldum. E, evlendim. Nasıl bir evliliğim olacak 30-40 sene? Bu Allah'a saldığım bir iştir. Tevekkül nasıl yapıyorum? E, çocuğum doğacak. Ben çocuğumun ismini koyacağım. E, bu çocuk sağlam mı doğacak? Allah'a tevekkül ediyorum. Sağlam olacak diyorum. Bu güvenme ve Allah'a salma açısından kalp işlemi bu. Bunu kalp yapar. Ağızda falan olacak bir şey değil, yazarak olacak bir şey değil. Bunlar da ilim. Ve rıva, Allah'ın yaptıklarına, sana verdiklerine razı olmak. Kalple ilgili bir iş. Ve sabır, sabır da kalple ilgili iş. Ve tövbe, tövbe ve ihlas ve ihlaslı olmak. Vgiririzlak mma seyeti zikru insha Allahu Teala insha bu kalple ilgili işlerin listesi ileride gelecek bu tefvizdi, e, tevekküldü, sabırdı rıza idi bunlar gelecek bunlar olmadan zaten cennete giden yolu geçmek mümkün değil. Ve يجب أن تعلم مناهيها التي أضاد هذه الأمور bu saydığı tevekkül, tefhiz, rıza, sabır bunların yasak olanlarını da bunlar Allah'ın emirleriydi. Bir de bunların yasakları var. Kes suhti. Suhti nedir? Allah'a küsmek demek. Yani mesele cahiliye hastalığı çocuğum niye kız oldu? Suratı asılıyor. E bu yani insanın Allah'a küsmesidir. Çünkü yaratan Allah. Fakirliğinden dolayı insan Üzülebilir. Ben niye fakir oldum diye küsünce Allah'a küsüyorsun, Allah seni öyle yaptı. Veyahut da işte saçının şeklini beğenmiyor. Allah'a karşı isyan bunlar. Nasıl namazı kılmak ve kılmamak var? Allah'a tevekkülün, rızanın, sabrın da negatifleri var. Olumsuz tarafları var. Bunları da bileceksin. Ne yazık ki üzülerek. Allah'tan affını temenni ederek söyleyeceğim ki bu konuşulan şeyler bu zamanda tarikat konuları, tasavvuf konuları diye uzakken hacı amcalara böyle işte tarikata girmişlere terk edilmiş konular bunlar. Halbuki Gazali bunları cennet veya cehennem olarak görüyor. Bu üzünülecek bir şey. Kur'an'ımızın böyle olun, kalbinizde bunlar bulunsun dediği şeyler tarikat konusu değildir. Yok tarikat Müslümanların bir kısmının ilgilendiği bir şey herkese zorunlu değil. Görüyorsak o zaman bunları tarikattan alma, Kur'an'dan al. Yani tevekkül, rıza, sabır, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkesin maksadı olmalı. Herkesin sorumlu olacağı şeyler kıyamet günü bunlar. Hocalara, hastalara, doktorlara diye ayrım yok dinimizde. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Hepimiz cennete gitmek istiyoruz. Cehennemden korkuyoruz. E hepimizin günde ve aynı olması lazım. Bu bir hastalık çeşidi. Sakal hacamcaların işi. Tesettür Kur'an kursu talebeleri, biraz İmam Hatip talebelerinin işi. E böyle tevekkülü rıza, onlar tarikatçı işi. Bu ayrım yanlış, batıl bir şey Hepimizin işi, hepimiz o zaman ehli tarikiz, tarik olmalıyız. Ya da hepimiz Kur'an'ımızın gündemiyle ortak bir gündem olan Müslümanlık yaşamak zorundayız. Biri bir takım görevleri Allah ayırabilir. Mesela nasıl ayırıyor? Zekatı zengin kullarımdan istiyorum diyor. E Fakir Allah ayırdı zaten. Ama namazı herkesten istiyor. Tevekkülü herkesten istiyor. Sabrı herkesten istiyor. Kızmak, Allah'a küsmek, herkes için suç. Mesela vel emel. Emeli de yasaklıyor Allah. Emel nedir? Dünyaya kilitlenip kalmak demek. Biz Türkçe biliyoruz, emel kelimesi umut kalmak demek. Ama bu din dilinde emel, tuğlül emel diye bir hastalık çeşidi var dünyada. Bin sene yaşayacakmış gibi, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya tapınıp kalmak, emel, çok yani zenginliğinden işte ticaretinden ne umuyorsa dünyadan ona kilitlenip kalmak bir hata. Vel riya riyayı biliyoruz. Vel kibır kibri biliyoruz. Vel ucub ucub neydi? İnsanın yaptığı işi, ameli beğenip bundan iyisini melekler bile yapamaz zannetmesi. Cahilliğin zirveye çıktığı bir şey, li teciteni bedelik. Bunları bileceksin ki korunasın bunlardan. Fıinna hadi faraidu nassallahu teala al-ımme biha. Bu bunlar, bu görevler, bu farzlar Allah'ın emrettiği şeylerdir. Ve nehi an azdade fi kitabi azid zıtlar demek. Bunun yani tevekkülün zıttı var. Allah'a dayanmamak, sabrın zıttı var. Yani bir aceleci olmak. Tevazuun zıttı var. Kibir gibi. Ve ala lisani Nabihi, sallallahu aleyhi ve sellem. Ve peygamberinin diliyle de Allah bunları emretti. Yani yapılması gerekenler, sakıncalı olanları Allah bildirdi. Kema kale teala, nitekim Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu, Maide suresinin 23. ayeti bu: Ve'lillahi fele fetevkelu in kuntum mu'minin. Müminseniz tevekkül edin Allah'a. Yani güvenin Allah'a, mümin iseniz eğer. Ve şkurulillahi. Allah'a şükredin in kuntum iyahu ta'budun. Bakara suresinin 172. ayeti. Eğer Allah'a ibadet ediyoruz diyorsanız şükredeceksiniz. Nankörlük yapmayacaksınız. Şükür nedir o zaman? Kalp eylemlerindendir. Vasbir, sabret. Ve ma sabruk illa billah. Sabrı da ancak Allah'ın yardımıyla başarabilirsin. Nahl suresinin 128. ayeti ve kavli taala ve tebettel ileyhi tebtila Müzzemmil suresinin 8. ayeti ne demek tebettel ileyhi tebtila ihlas ileyhi ihlasen tam ihlasla Allah'a sarıl öyle yarım yamalak işte Allah için filan değil tam Allah için ol ve tebettel ileyhi tebtila ve nahnu zalika min el bunun gibi ayetler kima nas ala lemr bis tıpkı hani namazı orucu emrettiği gibi ayetler bunları da emrediyor fe <gülüyor> neden sen akbelte ala salat ve savm ve terakte hadi el bu namaz kılıyorsun müslüman olarak namaz diye bir gündemin var oruç diye bir gündemin var da وَتَرَكْتَ هَذِهِ الْفَرَائِذَا وَالْاَمْرُ بِهِمَا مِنْ رَبِّنْ وَاحِدٍ فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ Aynı Rabbin sana bu tevekkülü sabrı emretti. Aynı Kur'an sana kitabın vahit. Aynı kitap e, riyadan kaç, kibirden kaç dedi. Burada ne anlatıyor? Yani kalp eylemleriyle batın işler dedi bunlara, iç ibadetler. Dış ibadetler dediğimiz zekat, namaz, Kur'an okumak aynı Allah'ın emirleridir bunlar. Peki bunları niye hemen bismillah gündeme getirdi? Bilgi standardımızı düzenliyor. Sadece abdestin farzlarını bilmek yetmiyor bu dünyada. Çocuğu camiye gönderiyorsun, orada teyemmümü abdesti öğretiyorsun. Allah'a tevekkülü de o çocuğun yaşına göre tabii öğretmediğin sürece yarım bilgi veriyorsun. Namaz kılan Allah'a güvenmez biri oluyor bu sefer. Sabırsız, oruçlu bir Müslüman oluyor. Halbuki Müslümanın dışı ve içi Allah'a göre ayarlanmış insandır. Bilgi düzeyinde buna bir hazırlık yapıyor şimdi. Bunları da bileceksin. Namazın farzlarını bildiğin gibi tevekkül ne demek, tefhiz ne demek, Allah'a kızmak ne demek, kul nasıl kızar Allah'a, ucup ne demek. Bunları da bileceksin ki tersten bildiğin şeyler yani olumsuzunu bildiğin şeylerin olumlusunu yapacaksın. <Sessizlik> Bel gafelte anhuma fe la ta'rifu Sen bunları ihmal ediyorsun. Yani namaz kılan bir adamsın ama bunları ihmal et. bu manevi iç kalp donanımı ile ilgili şeyleri ihmal ediyorsun fasır da mimmen أصبح bi'ajli hazri sen hep böyle günü birlik işlerle kalbini doldurmuş bir adama döndün Günübirlik birlik işlerde namaz da günü birliktir ama Allah'a tevekkülü olmayan namaz kıldığı halde faize bulaşıyor niye Namaz günü birlik yapılan bir ibadet, onun ömrü boyu yetecek düzeyde tevekkülü yok Allah'a. Ailesini, eşini, çocuklarını Allah'a salmamış. Hatta sayyara'l-ma'rufe munkaran vel munkere ma'rufen sen iyiye kötü, kötüye iyi demeye benzer bir adam oldun. وَمَنْ اَحْمَلَ الْعُلُومَ اَلَّتِي سَمَّاهَ Teala تَعَالَى ف۪ي اِكْتَابِ نُورًا وَحِكْمَةً وَهُدًا Kim? Allah'ın Kur'an'ında. Hikmet, nur, hidayet dediği ilimleri. Nedir bunlar? İşte o bahsettiğimiz kalp ilimleri. Bunları ihmal eder. وَاَقْبَلَ عَلَى مَا بِي bul الْحَرَامَ Ve harama onu kaydıracak işlere yönelirse, ne zaman yönelir insan? bu takvayı, kalbin donanımını sağlayan şeyleri ihmal ettiği zaman işte o zaman insan dünyanın bu çör çöplüğüne, ağlarına takılır kalır. Burada şöyle bir notu defterinize yazabilirsiniz. Müslüman 10 sene önce talebeyken yeni evlendiğinde faizle savaşan biri olduğu halde 10 sene sonra bankadan faizli kredi nasıl alıyor onu anlatıyor. Dün ayıpladığı şeyi bugün niye yapıyor bu adam? Çünkü Müslümanlığı, ilmi, ibadeti hep dış görsellerle sağlıyor. Zikri, Allah'ı zikri tövekkülü ve benzeri kalp dünyasını sağlayan, iç organları dolduran, beyni dolduran şeyleri hocalara bırakmış, yaşlılara bırakmış. Halbuki İslam yani Müslümanlık kalbi de bedeni de donatmaktır. Cami yaparken kalp yapmaktır. Kitap yazarken beyinlere de yazı yazmaktır. Böylece Müslüman en zor anında, ölecek o kadar zora düştüğü anda bile harama tutturamazsın ona. Ama mesele hafız olur. Hadis kitaplarını ezberler. Herhangi bir haram karşısına gelince çöker. Niye çöker? Çünkü dış donanım var, iç organize yok. Tıpkı ne gibi? kazaleden değil bu benden ilave burada. Tıpkı çok güçlü bir arabamız var. Büyük araba. Bayağı para verdik. Aküsünü koymayı unuttuk. Benzin koymayı unuttuk. Yok. Arabanın kendisi var yok. Müslümanın namaz gibi bir göstergesi var. Cami bunu simgeliyor. Camiye girerkenki ihlas... Arabamızın yakıtı gibi bizim. Allah için yapma. Gösterişten uzak olma. Ben bunu misal verirken, misal olarak kullandığım şeylerden biri. Mesela tefsir dersi yapmak için toplanıyoruz 10 kişi. Eğer tefsir öncesinde ya da sonrasında güzel bir ziyafet olmadığı zaman o tefsir dersine gitmiyorsak olay budur işte bizi çay veya ziyafet çekmemeli riyazus salihin okumaya. Riyazus salihin dünyanın en tatlı çayından daha tatlı olmalı iç donanımımız varsa. İç sıkıntılar, elektriklenme sıkıntıları yaşıyorsak şerbetsiz de gidilmez bırak çay. Evet. O emma emma tahafu اَيُّهَا الْمُسْتَرْشُدْ اَنْ تَكُونَ مُضَيِّ عَنْ لِشَيْءٍ مِنَادِ الْوَاجِبَاتِ ya. Sen böyle yaparsan yani namazı önemser dış bir ibadet olarak, beynine kalbine ait olan şeyleri önemsemezsen şu büyük ibadet ciddiyetinden, işlerden bir kısmını belki de tamamını kaybetme korkusu taşımıyor musun? اَمَا Böyle bir korkun yok mu senin? o teşğalü bi salatit tatavvu ve savmın nefle fe sen bir yandan nafile e, namaz kılıyorsun nafile oruç tutuyorsun halbuki hiçbir şey yapmıyorsun niye mesela ihlas yok onun için ve ربما انت مصر على معصيه من هذه المعاصي التي تستوجب بها ve belki de belki de sen bir günaha bulaşıyorsun. O günah seni cehenneme sürüklüyor. Otetruku mubaham min ta'amin au şerabin au nevmen tebtighi bihi kurbeten ila Allahu Teala fe tekunu fi şey fi şey. Ve sen mesela bir sebeple nafile oruç tutuyorsun, yemiyorsun, içmiyorsun, uyumuyorsun. Gece işte kendine göre nafil ibaretler yapıyorsun ama hem de cennete gireceğini umuyorsun bunlarla. Allah'a göre bir hiçsin sen. Kendine göre üç ay oruç tuttun. Allah'a göre hiç. Çünkü sen orucun sahuruyla ve iftarıyla ilgilendin. Allah ne istiyor? Orucu kafaların tutmasını istiyor her şeyden önce. Bugün ben oruçluyum şuuruyla dolaşmanı istiyor. Öbürüne Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela yalan konuşan için ne diyor Efendimiz? Allah'ın onun açlığına ihtiyacı yoktur diyor. Yalan konuştu mu Ramazan günü bir Müslüman? Aç görüyor onu Efendimiz. Yani aç kalmış. Periz yapıyor gibi görüyor. Tekrar toparlıyoruz. Ne diyor Gazali? Ey Müslüman aklını başına al. Namaz gibi namazın... İç dünyasını, kalbi donatan, biz buna beyin diyoruz şimdi, beynimizi oluşturan, Müslüman beynini oluşturan ilimler de var. Bu ilimlere önem vereceksin ki ilmin ibadetini üretmiş olsun, ibadetin ilmine bereket getirmiş olsun. Zaten kitabımızın bütünü bu anlattığı şeyleri Allah'ın izniyle önümüze koyacak. bu مِنْ دَلِكَ kullihi Bundan daha beteri, daha kötüsü, endeke. تَكُونُ ف۪ي اَمْنِ الْاَمَلِ Emr yazmış ama em orada matbea hatası olması lazım. Sen kendini emel konusunda güvende hissediyorsun. Yani ben mesela, buradaki ne söyleyeyim örnek olarak anlaşılsın. Yani dedi ki dünyaya bağlanmak, e, ahireti yıprattığı için sakıncalı. Ama hiç kimse, Ahiret yıpratmak için dünyaya bağlanmıyor. Mesela evi var bir ev daha alıyor, bir de yazlık alıyor, bir de köydeki evini yeniden yaptırıyor, ev üstüne ev. Arabanın yanına bir araba, arabanın yavrusu, yavrunun bisikleti böyle gidiyor. Ama hep emel konusunu yani dünyanın kalbi işgal etmesini başkalarına ait bir konu. Bizimki ihtiyaç, bizimki ihtiyaç. Mesela Allah'ın nimetlerini israf etmeyi, kendi sofrasında 18 yemek var, 18 çeşit yemek. Yani böyle görünce lokanta zannediyorsun. Ama başkalarının yaptığı hep israf bizimki zaruret. Dört kişi ne yiyeceğiz burada yoksa? Yani bu kendini sen sakıncasız, hatasız durumda görüyorsun. Halbuki allah Teala seni öyle görmüyor. Dolayısıyla gözetlemeyi kime yaptırıyorsun? Kendi denetimini kendin mi yapıyorsun? Gibi bir anlayış. Bunu bir daha okuyalım. وَاَشَدْتُ مِنْ Kulli كُلِّهِ اَنَّكَ تَكُونُ ف۪ي Sen kendini güvende hissediyorsun. Dünya beni işgal etmedi zannediyor. وَالْاَمَلُ مَعْصِيَةٌ مَحْوَةٌ فَتَظُنُّهُ نِيَّةَ خَيْرٍ Sen iyi bir iş yaptığını, iyi bir niyetli, olduğunu zannediyorsun halbuki emel dediğimiz yani dünyaya tapınıp kalmak zaten bir bela bir günah sen onu iyi niyetle ozuğa düşürüp cehlikle farkı beyne ve ma ve ma fi bazı çünkü iyi şey kastetmek mesela işte çocuklarım kimseye muhtaç olmasın diye nimet bolluğu yapıyorsun bu iyi bir niyet ama çocuğunun nimet tapınırı bir insan olacağı riskini hesap edemiyorsun. Dolayısıyla bıçakla bir şeyi keserken aslında önünde kesmek istediğin şeyi kesecektin, elini kesiyorsun. Bunu da neyle önleyebilirsin? Bu ayrıntıların ilmine vakıf olarak öğrenirsin. Hala neyi uğraşıyor vezali? Bütün ayrıntılarıyla ilme müşteri olmaya da bizi yönlendiriyor. İlmi basit görme demek istiyor. Ve <gülüyor> kezalike tekunu fî ceze'in ve ve kıvranıp duruyorsun sabırsızlanıyorsun ceza sabırsız ortamda olmak demek. Küssün fe tezunnu tedarru'an halbuki sen bağırıp çağırıyor ya, nedir bu müslümanların çektiği ben bizi buluyor bu kafirler mesela çağdaş bir konu olsun sen bunları konuşurken güya güya kafirlere gayızından cenneti özlediğinden filan bu konuları konuşuyorsun fetazunu tevarru anu ibtihalen ile Allahı azze ve cel sen bunları anlatırken İslam namına Allah için böyle konuştuğunu zannediyorsun ve tekûnu fi riya'in Halbuki sen olduğu gibi riyakarsın o esnada. Çünkü riya ayrıntıları bilmiyorsun. Şikayet nasıl yapılır bunu bilmiyorsun. Kime şikayet edeceğini bilmiyorsun. Yaptığın riya ve tahsebu hamden lillah. Sübhanallah. Bunu Allah'a hamd ettiğini zannedersin. Ev daveten lin nas ila'l Ya da insanları hayra çağırdığını zannediyorsun. Fe ve e, başlıyorsun. Bir, bir sürece giriyorsun. Teaudu ala Llahi el bi taaati. Bu sefer e, Allahu Teala'ya e, günahlarını sevap kılıfıyla sunuyorsun. Bir sevap işlediğini zannederek günah pozisyonuna düş. Ve tahtesibu's sevabe'l azim fi mevzi'u'l ukubat. Cehenneme gireceğin yerden Allah'tan büyük sevaplar geleceğini zannediyorsun. Fetequunu fi vuruhun aldim büyük bir aldanış içinde olursun. Ve hafletin kabiyetin çirkin bir dalgınlık içinde oluyorsun. Ve hadi vallahi musibetün faziyatun lil amiline min gayri ilm altını çizilecek. Ve bütün bu konuştukların özeti olan bir noktaya geldi. Ve hadi vallahi yemin olsun ki bu şu saydığım şey, Musibetun faziatun büyük bir beladır. Lil'amiline min gayri ilm. İlim olmadan iş yapmaya çalışanların düştüğü bir bataklıktır bu. Hangisi? ilmi sadece namazın abdestlerinden ibaret zannediyor. Ki o varsa ona da şükür tabii diyeceğimiz yerler var. Halbuki ilim namazın sırlarını da bilmektir. İlim, ihlası da bilmektir. İlmi sadece sahur yemeğinde neler yenir, neler yenmez olarak bilen veya ilmi sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek olarak bilen veya Esma-i husnayı ilim zanneden. Şimdi mesela çocuklara Esma-i Hüsna ezberletiliyor. Yani buna yanlış diyecek halimiz yok herhalde. Elbette bilmiyoruz. Ama Aynı çocuk allah Teala'nın razzak olduğuna dair hiçbir şeye vakıf değil. Seni kim doyuruyor sorusuna babam diye cevap veriyor ise e, Allah-u Teala'nın isimlerini niye biliyor ki bu? Aynı çocuk kim galip gelir dediğinde hiçbir zaman Allah'ın her işte galip olduğuna dair bir düşüncesi yok. İleride öğreteceğiz, şüphesiz doğru bir gerekçe, ileride öğreteceğiz anlamlarını, şimdi isimlerini ezberlesin, o ileriyi bakalım şeytan önümüze getirecek mi tabi. Rahmetullahi aleyh, imamımız Gazali bu okuduğumuz bölümde bize ilimsiz cennet yoluna çıkılamayacağını, ancak ilmin de çift boyutu olduğunu, bir dış organları dizayn eden ilim var. Bir de iç dünyamızı, kalbimizi, beynimizi, imanımızı dizayn eden ilim var. Ve ciddi bir not düştü oraya. Sana namazı öğreten Kur'an tevekkülü öğretiyor. Sana namazı emreden Rabb'in tevekkülü emrediyor. Birine önem verdin öbürünü niye terk ettin diyor. Bu soruya hepimiz muhatabız şüphesiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemi.